Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaiy. Sayyid er-din yenler Salihin hadis kitabımızın 302. babı olan ölüye feryat ederek ağlamanın haramlığı konumuz. Konuyla ilgili Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Arkasından koparılan feryat ve yakılan ağız sebebiyle ölüye kabirinde azap edilir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölenin arkasından yüzünü gözünü tırmalayan, yakasını paçasını yırtan, ve cahiliye devrinde olduğu gibi bağıra çağıra at yakıp kendisine beddua eden kişi bizden yani bizim yolumuzu izleyen bilinçli ve faziletli müminlerden değildir. Ebu Bürdü'ye radıyallahu anh anlatıyor Babam Musa el-Eş'ari radıyallahu anh hastalandı ve başı hanımlarından birinin kucağındayken bayıldı. Bunun üzerine hanımı bir çığlık atıp yüksek sesle ağlamaya başladı Fakat Ebu Musa Kadını engelleyecek durumda değildi Aylıp kendine gelince Peygamber aleyhisselamın hoşlanmayıp Uzak kaldığı şeyden ben de hoşlanmam Ve uzak dururum Peygamber aleyhisselam bağırıp çağıran Saçını başını yolan Üstünü başını yırtan kadınlardan uzak idi Onları hiçbir zaman Hoş görmezdi diyerek Hanımını ikaz etti Muğire bin Şube radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimin arkasından bağıra çağrı ağıt yakılırsa bundan dolayı o kişiye mahşer günü azap edilecektir. Ümmü Atiye Nuseybe radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam İslam'ı yaşayacağımıza dair kendisine bağlılık yemini verdiğimiz zaman ölülerin arkasından yüksek sesle ağlamayacağımıza dair biz kadınlardan söz aldı. Numan bin Bişir radiyallahu anhuma anlatıyor. Abdullah bin Revaha radiyallahu anh baygınlık geçirince kız kardeşe vah dağ gibi kardeşim vah şöyle şöyle olan kardeşim diye onu överek yüksek sesle ağlamaya başladı. Abdullah ayıldığı zaman kız kardeşine senin hakkımda söylediğin her övgü için ben melekler tarafından sen gerçekten böyle biri misin diye sorgulandım. Sen bana üzüldüğünü göstermeye çalışarak bana iyilik yaptığını sanıyorsun. Ben ise senin bu söylediklerin hesabını vermek zorunda kalıyorum. Sakın bunu bir daha yapma diyerek kız kardeşini uyardım. Abdullah bin Ömer radiyallahu anlatıyor. Peygamber aleyhisselam Abdurrahman bin Af Sa'd bin Ebi Vakas ve Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anhuma ile birlikte hasta olan Sa'd bin Ubadi'yi ziyaret etti. Yanına girdiğinde onu elem ve ıstırap içinde ailesi tarafından etrafı kuşatılmış bir halde buldu. Bunun üzerine yoksa Sa'd öldü mü diye sordu. Hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah Sa'd'ın halini görünce ağladı.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 Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Para karşılığında ağıt yakarak, feryatlar kopararak, insanlar ağlatan ve bunu bir meslek haline getiren ağıtçı kadın, şayet ölmeden önce tövbe etmezse, mahşer günü üzerinde katrana bulanmış bir elbise ve uyuz hastalığına tutulmuş gibi kaşındıran bir gömlek olduğu halde mezarından kaldırılır. Ağlarken söyledikleri sözlerle insanların duygularını inciten ve onları rahatsız eden bu kadınlar, mahşer günü kendilerini son derece rahatsız eden o giysiler içinde yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Usaid bin Ebu Useyd'in peygambere biat yani bağlılık yemini etmiş kadınlardan birinden naklettiğine göre o hanım sahabi şöyle demiştir. Peygamber aleyhisselamın İslami konularda emirlerine itaat konusunda bizden aldığı biat antlaşması içinde kendisine isyan etmeyeceğimize, ölülerimizin arkasından yüzümüzü tırmalamayacağımıza, ah vah diye vave ile koparmayacağımıza, yaka paça yırtmayacağımıza ve saç baş yolmayacağımıza dair sözde vardı. Ebu Musa radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölen herhangi bir kişinin arkasından ağlayıcılar ey dayanağımız ey efendimiz gibi övgü dolu sözlerle onu övmeye başladılar mı? Adamın başına iki görevli melek dikilir ve onu dürterek sen gerçekten böyle biri miydin hesap ver bakalım derler.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 Yahut yüceltmek ve ölünün arkasından yaka paça yırtarak bağırıp feryat ederek ağlamak. 303. Bab kahinlere gitme YASA Ayşe radiyallahu anlatıyor. Bazı insanlar Peygamber aleyhisselama gizli şehirlerden ve gelecekten haber veren falcı, medyum, müneccim, cinci ve kahinlerin söylediklerinin doğru olup olmadığını sordular. Peygamber aleyhisselam bunların aslı yoktur. Hepsi yalan ve uydurmadan ibarettir. Böyle kimselere bir şey sormamak ve bunların söylediklerine inanmamak gerekir dedi. Sahabiler ey Allah'ın Resulü fakat onların bize verdikleri geleceğe ait bazı haberler söyledikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz Onların bu tür haberleri aslında hak olan bir kaynaktan alınmadır. Şöyle ki kulak hırsızlığı yapan bir cin bazen göğün yüksek tabakalarına çıkar ve meleklerin kendi aralarında konuştukları sözlerden birkaç kelime kaparak onları kahin dostların kulağına fısıldar. Kahinler de cinlerden aldıkları bu söze kendi uyudurdukları yüz yalan söz karıştırır ve Onları kahanet diye insanlara sunarlar cevabını verdi. Buhari'nin bir rivayeti de şöyledir. Melekler zaman zaman bulutlara yani dünya semasına inerek gökte geleceğe yönelik verilmiş kararları birbirlerine aktarırlar. Bu sırada şeytan kulak hırsızlığı yaparak kaptığı bilgi kırıntılarını kahinlere fısıldar. Onlar da bu habere kendi uydurdukları yüz yalanı daha katarak insanlara sunarlar. Abdullah bin Ömer'in eşi Safiye bin Ubeyt radiyallahu Rasulullah aleyhisselamın bir hanımından naklen Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Kim bir kahine gidip de ona çalıntı veya kayıp bir malın yerini yahut gelecekle ilgili herhangi bir konuyu sorar da verdiği cevaba inanırsa 40 gün boyunca kıldığı hiçbir namazı kabul edilmez. Yani 40 gün süreyle kıldığı namazdan hiçbir sevap kazanamaz. Sadece namaz görevini yerine getirmiş ve namaz kılmamanın cezasından kurtulmuş olur. Tabisa bin Muharrik radıyallahu anh diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken dinledim. Kuşların isimlerinden, seslerinden ve hareketlerinden bir işin hayır veya şer olduğu, yapılıp yapılmaması gerektiği yönünde gaybi manalar çıkarmak, kuşların ötüşünde veya uçuşunda uğur ya da uğursuzluk aramak, yere fal çizgileri çizerek geleceğe dair hükümler çıkarmak da İslam'da yasaklanan büyü ve kehanet çeşitlerindendir. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim müneccimlik, astrologluk, falcılık yahut yıldızlardan bilgi elde etmeye kalkışırsa haram kılınan bir büyü çeşidi ile iştigal etmiş olur. Yıldız falı konusunda bilgisi arttıkça sihirle iştigali ve günahı da o derece artar. Ay ve güneş tutulmasının zamanlarını ölçmek, hava durumu tahminleri yapmak, yıldızlara bakarak kıble yönünü ve vakitlerini belirlemek, yol tayin yapmak gibi falcılık ve kahinlikle hiçbir ilgisi olmayan ilmi çalışmalar yasaklanmamış, aksine teşvik edilmiştir. Muaviye bin Hakem radıyallahu anh anlatıyor, Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldim ve ey Allah'ın Resulü, ben yeni Müslüman oldum, Allah İslam dinini gönderdiği halde içimizde hala kahinlere giden ve onlara fal baktıran bilinçsiz Müslümanlar var dedim. Bana sen kahinlere gitme, gidenleri de uyar. Çünkü kahinlerin, medyumların, falcıların sözlerine inanan kişi İslam dinini inkar etmiş olur buyurdu. Ben tekrar aramızda uğursuzda inanan ve bir takım nesne ve olaylarda Uğur ya da uğursuzluk gören kimseler de var dedim. Bu onların gönüllerinde hissettikleri boş ve anlamsız bir kuruntudan ibarettir. Aman dikkat et bu gibi hurafeler ve batıl inançlar onları hak dinden çevirmesin buyurdu. Ben bizden kum üzerine bir takım çizgiler çizerek gelecekle ilgili hükümler çıkaranlar da var dedim. Peygamberimiz Geçmiş peygamberlerden biri de böyle çizgi çizerdi. Fakat Musa peygamberin asasıyla gösterdiği mucizelerin nasıl sihirle alakası yoksa onun yaptığının da kahinlik ve falcılıkla hiçbir ilgisi yoktu. Bilakis o falcıların ve kahinlerin sahtekarlığını ortaya koymak için tamamen Allah'tan aldığı bilgiler doğrultusuna çizgi çizer, geleceğe dair hükümler verirdi. Kimin çizgisi o peygamberlerin çizgisine uygun düşerse isabet etmiş olur, hiç kimse de Allah'tan vahi aldığı ve o peygamber gibi kesin ve isabetli hükümler verdiği iddiasında bulunmayacağına göre, bu tür çizgiler çizerek geleceğe yönelik hükümler çıkarmaya çalışmak günahtır ve kesinlikle yasaktır cevabını verdi. Ebu Mesud el-Bedri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhisselam köpek alım satımından, fuhuştan ve falcılıktan elde edilen geliri yasaklamış ve bu tür kazanç yollarının helal ve meşru olmadığını vurgulamıştır. 304. Bab Uğursuzluğa inanma Yasağı Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam hastalığın Allah'ın iradesi olmaksızın kendiliğinden bulaşması yoktur. Uğursuzluk diye bir şey de yoktur. Ben tefeülü severim buyurdu. Sahabiler tefeül nedir diye sordular. Peygamberimiz bütün olayları, isimleri, işaretleri ve rüyaları hayra yormaktır. Teşeüm yani olayları kötüye yorarak uğursuzluğa hükmetme ortada hiçbir şey yokken insanı ruhen bunaltır. Ümidini, şevkini, iş yapma azmini kırar. Tefeül yani Hayra yorma ise henüz ortada bir şey olmasa bile insana bir aşk ve şevk verir. Ruhu bir inşirah kazandırır ve yaşama sevincini arttırır buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Hastalığın kendiliğinden bulaşması yoktur. Bulaşıcı hastalıklar ancak insanlar arasındaki münasebetler neticesinde ve Allah'ın belirlediği yasalar çerçevesinde bulaşır. Bunun için karantina kurallarına son derece dikkat edilmelidir. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı pek çok cahil kimsenin öteden beri uğursuz saydığı evde, kadında ve atta olurdu. Bunlarda dahi uğursuzluk olmadığına göre hiçbir şeyde yok demektir. Böreyde radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre... Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman belli bir eşya, sayı, isim, renk gibi bir şey uğurlu veya uğursuz saymamıştır. Urve bin Amir radiyallahu an anlatıyor. Peygamber aleyhisselam huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. En güzeli her şeyi mümkün olduğunca hayra yormaktır. Uğursuzluk düşüncesi hiçbir Müslümanı niyet ettiği hayırlı bir işten vazgeçirmesin. Bir baykuş ötüşünü, kuşların sağa sola uçu vermesini, önünden kara kedi geçmesini, karşısına çıkan hayvanları onların isimlerini veya buna benzer şeyleri bir takım istenmeyen sonuçların habercisi gibi yorumlayıp yapacağı işten geri durmak Sağlam bir imana ve sağlıklı bir kişiliğe sahip birinin yapacağı bir şey değildir. Herhangi birinin hoşlanmadığı bir şeyi gördüğü zaman Allah'ım iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin, güç ve kudret ancak senin yardım ve inayetin iledir diye dua etsin. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselam aleykum ve rahmetullah.